Yani o yüzden bir ülkeyi ya da bir topluluğu, bir insana benzetmek yeni bir şey değil. Ben şunu söylemiştim, faydası olur diye hatırlatmak ihtiyacı hissediyorum. Türkiye'nin belden aşağısı konuşuyor. Ne konuşursanız konuşun. Sanat konuşun, edebiyat konuşun, ekonomi konuşun ya da işte siyasi bir meseleyi konuşun. Belden aşağı kastım ne? Mesela Türkiye'nin midesi konuşuyor. Midesinden kastımız ne? İşte karnımızı nasıl doyuracağız diyor adam. Haklı olarak. Ve kendi içine çok tutarlı bir laf ediyor. Biz ekonomistler diyor ki yani insanların karnı nasıl doyacak diyor. Mideyi geçin cinselliğine geliyorsunuz. Bunu ikiye ayırabilirsiniz. Keyfini düşünenler ve neslini düşünenler. Keyfini düşünenler ve neslini düşünenler çekincelerini ifade ediyor, hassasiyetlerini vurguluyor. Ya bize eğlencemizden mağrum etmeyin ya. Ya benim çoluğuma çocuğuma ne olacak diyor, benim neslim ne olacak diyor. Haklı olarak. Kendi içine haklı. Kısa kesiyorum daha aşağı gelin. İşte postal sembolünü hatırlayın. Ordu, silahlı kuvvetler. Kendi içinde çok tutarlı şeyler söylüyor. Şimdi bu parçalardan, bu organlardan biri. Dikkat edin, biz organı vücudun parçaları olarak kullanırız devletin parçaları olarak da kullanırız, organ. Bu organlardan biri, kendini baş zannetmeye çalıştığında sıkıntı orada başlıyor. Hatırlayacaksınız, ben geçen hafta şöyle demiştim, sıkıntı şurada, Türkiye'nin belden aşağısı konuşuyor, Türkiye'nin beyni ve kalbi konuşmuyor. Eskilerin tabiriyle, Türkiye'nin uleması ve urefası, alimleri ve arifleri, daha da güzel Türkçede söylersek, bilginleri ve bilgeleri konuşmuyor. Varda mı konuşuyor? Konuşmuyor. Yani varda mı konuşmuyor? Konuşturulmuyor. Ya da yok o başka bir mesele. Tabii onu ayrıca konuşmak lazım. Ben konuşmam lazım demiyorum. Onu ayrıca konuşmak lazım diyorum. Her şeyi konuşamam kusura bakmayın. Şimdi, bir kanaat önderi diyebileceğiniz, ya da aydın diye adlandıracağınız, Münevver diyeceğiniz, köşe yazarı diyeceğiniz bir insan, cümleleri hemen anlaşılıyorsa, yani kahvehanenin köşesinde, Mehmet abi gazeteyi açtığında, evet ben de bunu söylüyorum, aynen ben de böyle düşünüyorum vallahi diyorsa, Allah Allah! Çok hürümüş. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Demiyorsa bence ortada başka bir problem daha var. Şimdi Türkiye'de hani real olalım, reel ekonomik konuşalım falan vurguları var ya. Mesela kim kuvvetten ya da bu ne sultanından böyle imrenerek hani İstiklal Caddesi'nde lokantaların kenarında bekleyen üstü başı, berbat bir halde olan dilenen insanlar vardır. Camın kenarında dururlar. işlerini geçirerek boyunlarını bükmüş bir halde bakarlar. Şimdi gerçekten medeniyetten nasibi olan biri. Yani vücudunun ve toplumun dedikçe bire birebir bütün ihtiyaçlarını düşünen biri. Vücudunun ve toplumun, yani milletin ve devletin bütün ihtiyaçlarını düşünen, göz önünde bulundurmaya çalışan biri, sadece karnını doyurmaktan, sadece gayri safi milli hasladan, bahsedebiliyor muyum? Bakın, aşağıladığımız, küçümsediğimiz Araplar nezdinde görebiliriz biz bunu. Bugün Türkiye'de kahvanede olanların ya da gerçekten çok zor durumlu olan insanların o an içerisinde o haleti ruhiyle, yani uçurma düşmüş bir adamın tutunacak başka bir dalı yoktur. Aç olmuş bir insanın, karnı aç olan bir insan elbette yemekten başka bir şey düşünemez. Ya da bir yeri ağrıyan bir insan sadece o ağrısını düşünür. Bir doktor sadece bütün vücudu düşünür. O yüzden adı doktordur zaten. Ama şey değildir. Ağrı verim ağrın geçsin. Yani yoksa bu ağrının nedeni nedir? Bunu hepten ortadan nasıl kaldırabiliriz? Bütün organları birbiriyle nasıl uyumlu bir halde çalıştırabiliriz? Kaygısı ve sorumluluğu taşıyan insana doktor denir. Maksat hemen... İşte bir yerde bir ağrı var. Hemen ağrı kesici verelim. Şimdi Türkiye'de köşe yazılana ve yorumlara baktığımızda şunu görüyoruz. Efendim gayri safi milli hasıla yükselirse tehlike kalmaz. Allah Allah. Bütün bunlar, daha önce söyledim belki ben bunu. Bu kafayla diyelim hani böyle amiyane bir tabirle. Vatan kurulmaz. Bu kafayla vatan korunmaz. Bu kafayla şirket kurulur. Hatta şöyle de denilebilir buna. Özellikle rakamlarla ya daha doğrusu nicelikle uğraşan insanlar için söyleyebiliriz bunu. Bunlar gölgeyi takip edenlerdir. Yani gölgenin boyutlarını, koordinatlarını. Mesela gölge, gölge nedir? Bir asıl vardır. Onun bir yansıması vardır. Güneş altında bir yansıması vardır. Şimdi siz... Bir ekonomiste insan nedir diye sorduğunuzda, elbette bir şaire sorduğunuzda alacağınız cevabı almazsınız. Onun bir aksini rakamlara yansıyan tarafına size yansıtır. Mesela Türkiye'deki insanlar dediğimizde adam senin işte, nüfusdan bahseder ne kadar işte genç nüfusun ne kadar olduğundan, kadın nüfusundan, erkek nüfusundan, yaşlı nüfusundan, günlük trafik kazasında ölenlerden ve yaralanlardan bahseder. Türk insanı dediğinizde bu nedir mesela bir ekonomistin aklına ya da sayılarla boğuşan birinin aklına. Peki Türk insanın ya da Türkiye'de yaşayan bir insan kimdir sorusuna kim cevap verebilir? Bakın sayılarla boğuşan birinin cevap veremez. Vereceği bütün cevaplar eksiktir. Çünkü niye? O bana gölgesini anlatıyor. Aksini anlatıyor. Kim verecek bunun cevabını? İnsan diyoruz daha üzere inelim, daha genelen, daha evrensele gelelim. Başta İbni Hadrına öykünerek bir şey söyledik. Tepesi olmayan, yokuş olmayan şehirlerde, Azim, sebat, direnme, direniş, gayret ve benzeri fiiller, ister özel hayatta, ister genel hayatta, ister savaşta, ister bilmem neyde, olmaz. Çünkü niye böyle bir şey bilmiyor ki o, yaşamamış bunu. Abdülhalim Hafız'dan Mısırlı şarkı dinlettim size. Ben mesela ilk Arap şarkılarını dinlemeye başladığımda, ki eski klasiklerini dinleyerek başlamıştım, mesela Ümmü Gülsimleri falan konser kayıtları genelde işte Kahire Radyosu'nun kaydettiği ve yayınladığı şeyler bunlar i̇şte intro dediğimiz, giriş dediğimiz bölüm uzatıkça uzuyor siz de bu gece örneğini dinlediniz zannediyordum ki ben, ben espri yapmıyorum ciddi bir şey zannediyordum ki ön mümküsüm gecikti arkada bir şey var, bir problem var orkestra çalıyor öyle ki en kısa şarkısı, hatta yayınladığımı da hatırlarsınız belki. Benim bugüne kadar rastladığım, mesela Ümmü Gülsüm'ün en kısa şarkı yedi buçuk dakika. Normalde bir şarkı 23 küsür dakika. Az önce dinlettiğim Halim Hafız bir CD'de iki şarkı var. 60 küsür dakika iki şarkı. Şimdi bunun nedenini düşünelim. Bunun, ne de, bunun cevabını bana bir ekonomist vermiyor. Bana der ki, Arap dünyasında der, şarkıların ortalama süresi şu kadardır, ortalamasını aldık, asgari şudur, azamisi budur. Hani hep söyleriz, taşları yerliğine mi oturtalım deriz. Mesela biz Türkiye'de, tabi elbette genelleme yapmak hep tehlikelidir ama, Kaçamayacağımız, mutlaka girmemiz gereken sular var. Yani ya bu suyu geçeceğiz ya da kenarda kalacağız ya da boğulacağız ki çoğu insan boğuluyor kanaatindeyim. Hatırlayın, diyelim lise çağlarında, üniversite yıllarında insanlar siyasete çok fazla ilgi duyarlar. Onun birçok cevabı var ama ben bir cevabı söyleyeyim. Katılırsınız, katılmazsınız. İnsanoğlu, özellikle ergenlik döneminde kendisine katlanamaz. Fiziksel anlamda da katlanamaz. İşte erkekseniz, sesiniz garipleşir. Bir şey istemekten utanırsınız. Mümkün mertebe az konuşmaya çalışırsınız. Sivilceleriniz azar. İşte ilk sütüyenle tanışmaya başlarsınız. Çok Vücudunuzda yabancı bir parça falan hissedersiniz. Bunun dışında işte ne olacağım, benim mesleğim ne olacak, hayatımı nasıl idame ettireceğim gibi sorular üstünüze çullanır. Hani hep söylenir, insanların en fazla yalnızlık hissettikleri dönemler, ilk gençlik, yani ergenlik dönemi, bir de yaşlılık dönemi. Kaçış. Ben kendime bir üst makam bulmalıyım, bir üst uğraş alanı bulmalıyım, daha yüce, önemli, kutsal, ideal, cazip bir şey bulmalıyım ki, Bunlarla yüzleşmeyin, bunları bana unuttursun. E bu ne olur? Çok kolay. Hani bir de kendinizi ciddi almak istiyorsanız kahvehanelerde efendim, söyleyeyim çay ee, ocaklarında camilerin çay ocaklarında barda orada burada hep duyduğunuz şey şudur. Şimdi burada Amerika, Amerika'nın niyeti şu abi. Mesela en çok telaffuz edilen. Amerika burada şunu istiyor yani ben anladım yani olayı. Yani babasını anlayamamış biri, mesela klasik ergenlik döneminde anne babasıyla kavga eder. Bir baba niye böyle de? Onu anlayan biri. Şimdi Amerika burada ben bunu işte ben anladım yani olay yani. Şimdi böyle dönemler vardır. Herkes bundan nasibini alır. Kimisi çok yoğun, kimisi biraz yoğun. Çünkü insanın kendisini göstermek istediği zamanlardır ya bunlar. Yani sahne manasını gelen her türlü yere çıkmak istediği, kendisini göstermek istediği, bakışların üstüne dönmesini istediği, fark edilmek ister, istediği, iltifat duymak istediği zamanlardır bunlar. Okulda konferans salonu olur bu, bir dergi olur bu, kantin olur bu, sınıfta hocaya, <gülüyor> lafı nasıl soktum ona? ...budur, bu ya da buna benzer şeylerdir. Herkes kendi zekası el verdiğince ve yetenekleri ölçüsünce bir şekilde sosyalleşir, siyasileşir. Sonra bir dönem gelir, artık ergenlik dönemi geçmiştir işte. Çiviceler gitmiştir, sesiniz yerinize gelmiştir, yürüyüşünüz değişmiştir. Bu defa hayatta daha keyifli şeyler olduğunu öğrenirsiniz. Yeni ilgi alanları keşfedersiniz ve artık benim hayatım demeye başlarsınız. Önceden işte benim ülkem vardır, benim davam vardır, şimdi benim hayatım olur. Hatta mesela sevgililerimize, sevgililere hayatım dememiz... Belki biraz da içinde bunun için, ya yani bunun da içinde taşıp belki. Yani sana anlam veren benim, sen benimle anlanmasın gibi bilemiyorum. Ne yazık ki Türkiye'de bakın bazı kelimeleri kullandığınızdaki şayet entelektüel arenada itibar görmek istiyorsanız, adam yerine konulmak istiyorsanız kullanmamanız gerekir. Nedir bunlar? İslam kelimesi. Millet kelimesi, vatan kelimesi, aynı şekilde kavramı, bununla kastettiğimiz, işaret ettiğimiz her şey. Mesela bunları kullanmadan çok rahat yaşayabilirsiniz. Çünkü bunları kullanmak birincisi sizin yanlış tanınmanıza neden olabilir. Çünkü niye? İslam, vatan, millet ve benzeri kelimeleri sıklıkla dilini alan insanlar... Marjinal tiplerdir. Genelde hayatta bir karşılığı olmayan, itici, asosyal, agresif, ne kadar negatif sıfat varsa, bununla özdeşleşmiş ve bununla tanınmış tiplerdir. Ve siz onlara benzemek istemezsiniz. Yani mesela, belki bugünlerde ya da günlerdir, haftalardır bilirler mi? Ya bu adam vatan aynı ya! Demek istiyorsunuz ama, ya... Aklınıza, ya sev ya terket, hafifleri geliyordur. Yani yanlış anlaşılmaktan korkarsınız, bir okur yazar olarak. Yani, bir yere gittiğinizde, bir garsona sipariş verdiğinizde, çayınız getirildiğinde, yemeğiniz getirildiğinde, her defasında teşekkür etmeye azami gayret gösteren, zarif bir insan olmak çabasını taşırsınız, teşekkür ederim, sağ olun, demenin insan olmanın gereği olduğunu bilirsiniz. Parasını veriyorum, mecbur, diyecek kadar da e, kaba bir insan değilsiniz. En azından insana teşekkür etmenin, insan olmanın bir gereği olduğunu bilirsiniz. Bu kadar hassas birisinizdir. İnsana teşekkür, bunun biliyorsunuz bir sonraki makamı Allah'a şükürdür. Böyle geçer. Yani direkt insana teşekkür merdivenini atlayıp da Allah'a şükür makamına geçmek zordur kanaatimce. Geçenler sanıyorum kendilerini kandırıyorlardır. Mesela böyle hassas birisinizdir. Ne bileyim, işte kuyruplarda diyelim kimsenin hakkını yememeye gayret edersiniz. Herkes böyle yapıyor cümlesi mesela size hitap etmez. Olabilir. Biz böyle görmedik. Aldığınız bir eğitim vardır. Dedim ya mesela anneniz, babanız ilkokul mezunudur belki ama onlardan size bulaşmış çok zarif, çok asil adetler, davranışlar vardır. Mesela kimsenin hakkını yememek gibi. Yalan söylemek ki bu yüzden işte hiç dünyasına yükselemezsiniz belki. El pençe duramamak gibi mesela. Agresif bir tip değilsinizdir ama el pençe durmak ağrınıza gider. Ya da herkese işte sabahtan akşama kadar başkanım, başkanım, başkanım, başkanım demek de mesela ağrınıza gider. Niye? Çünkü dedeniz, anneniz, hatırlamazsınız mesela bunu. Size kim söyledi onu hatırlamazsınız. Ya bu böyle yapılmaz, bilirsiniz ama. Çok kaba bir şeydir. Yani ayıptır. Başkasının hakkına girmemek lazım. Gibi düşünceleriniz vardı. Bu kadar zarif birisinizdir. Ve bazen... Ama bu... Tüpedüz vatan haini. Yani vatan haini diye bir kavram var ise... Ki çok... E, suistimal edilmiştir bu... Olabilir. Yani bir paranın taklitleri basıldı diye o para tedavüler kalkmıyor değil mi? Yapılması gereken şey bir paranın taklitleri basıldıysa onun taklitlerini bulmak bu işe yeltenenleri cezalandırmaktır. Ve o güven duygusunu, yani işte taşları yerli yerine koymayı tesis etmektir. Yani sahte para çıktı diye Merkez Bankası yeni para basmıyor. Aa, şurada işte bilmem ne kadarlık sahte para bulundu. Ee, hadi öyleyse şimdi tutuyoruz kırmızı para basacağız. Böyle bir şey yapmayız. O yüzden mesela birisi diyelim vatan haini kavramını ya da millet ya da devlet ya da Türkiye bunu suistimal ederek kullandı diye bunlardan vazgeçemezsiniz. Tabi bu noktaya yani benim bu söylediğime bir insan ne zaman gelir bilmiyorum. Mesela benim bu noktaya gelmem epey sürdü için gerçeği. Çünkü daha genel, evrensel bir dil kullanmak her zaman hoşuma gidiyordu. Bir de kolaydı tabi. Yani işte sevgi. Mesela bana arkadaşlar soruyorlar. Ne yapıyorsun? Programı başlamışsın. Ha. Ne konuşuyorsun? Sevgi. Mustafa da sordu. Bugün de konu? Konu ne? Sevgi dedim. Dört haftadır sevgiyim mi? Sevgi. Evrensel konular bunlar. Masum. Bakı size kısa bir şey okuyayım ben. Kitabın ismi Balkan yolcusu. Ve kitabın yazarı Türkiye'de ödüllü romanları olan Türkiye'nin sayılı öykücülerinden biri, Bosna Savaşı münasebetiyle o kötü günlerde Balkanlara yaptığı yolculukları anlatıyor. Kitabına adı Balkan Yolcusu. Dört ülkeyi gezmiş: Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan. Şu anda Üsküpüzü dinliyor. Üsküp'te dinleyen herkese iyi geceler diliyorum bu vesileyle. Üsküpten de bahsediyorum. Şimdi ise tek bir cümle okuyacağım. ...Mesela şöyle cümleler duyarsınız... ...Tiyatro hayatın aynasıdır. Tiyatro kelimesini çıkarın... ...Edebiyat hayatın aynasıdır. Şiir hayatın aynasıdır. Değil mi? Kitap hayatın aynasıdır. Şimdi aynanız kırıksa peki? Aynanız paramparçaysa... ...Onun onda yansıyan şey ne olur? Şimdi bir cümle okuyacağım size. Daha birka birkaç cümle okuyacağım... Balkanların hatrına ben okuyorum tabi kitabı, onu da söyleyeyim de sanıyorum hak vereceksiniz bana. Osmanlı, Müslüman olmayan halklara millet dedi. Osmanlı, Müslüman olmayan halklara millet dedim. Beş ayrı dinin insanından oluşan bu kalabalık, noktalı virgül, Ortodoks, Grogerian, Gregorian, ...Katolik, Musevi, Protestan, bu yönetimlerin, bu yönetimde dinlerini, dillerini, kültürlerini koruyarak yaşadılar. Şimdi bu iki cümledeki hataları fark eden, fark ettiniz sanıyorum. Şimdi Osmanlı Müslüman olmayan halklara millet dediyse Müslüman olanlara ne dedi? Hani bir insan ne dediğini bilmez... Buna verecek belki en iyi örnek cümlelerden biri bu. Olması gereken şu, Osmanlı, Müslüman olmayan halkları da milletin bir unsuru saydı. Yani mesela Türk milleti derken, Türk ırkını kastetmiyordu Osmanlı. Anlatabiliyor muyum? Ama yazarımız bunu anlamamış. Osmanlı Müslüman olmayan halklara millet dedi. O zannediyor ki Müslüman olan halklara ümmet dedi. Yani mesela Osmanlı Türk milleti derken hiçbir zaman Türk hakkını kast etmedi. Edebiyat, yazı, hayatın aynasıdır. Yazarın aynası kırıksa... <gülüyor> devam ediyoruz... Beş ayrı dinin insanından oluşan bu kalabalık. Beş ayrı dinden bahsediyoruz. Noktalı virgül koymuş ve bunları açıyor. Ortodoks. Bir Hristiyan mezhebi. Grogerian. Hadi bunu es geçiyoruz şimdi. Katolik. Bu da din değil. Bu da bir Hristiyan mezhebi. Şu anda dikkat edin. Hristiyanlıktan gidiyoruz. Musevi. Bakın ikinci din. Beş dinden bahsettik, şu anda daha ikinci dindeyiz. Protestan, bu da bir Hristiyanlık mezhebi. Daha yok, devam ediyor. Bu yönetimle dinlerini, dillerini, kültürlerini koruyarak yaşadılar. Beş dinleri de, yani bir yazar düşünün, Osmanlı topraklarında dolaşıyor, bir edebiyatçı olarak... Edebiyat hayatın aynasıdır diyerek bir bakıma, onu hatta o acı dolu günlere şahitlik eden biri olarak, bir edebiyatçı sorumluluğuyla taa oralara giderek, bunlar unutulmasın, şahit olduklarını kağıda geçirmeye çalışıyor. Ama gördüklerini anlayamıyor. Yansıtamıyor. Çünkü niye? Aynası paramparça. Hani aynanın ortasına bir yumruk çakarsın, 50 parçaya ayrılır ve onda baktığınız hiçbir şey görmezsiniz. Paramparça bir suret görürsünüz. Şimdi, bu yazarın kaleminden Osmanlı'yı anlayabilir misiniz? Üskübe anlayabilir misiniz? Bu yazarın kaleminden Balkanlardaki sorunu anlayabilir misiniz? Determinist bir kafana yapacağı şey şudur. Savaş çıkmadan önce kavramını kullanır. Yani kan dökülmeden önceki durumu kutlamaya başlar. Çünkü niye kan dökülmüyordu o zaman? Yani onu iyi, ideal olarak göstermeye başlar. Hele daha önceki yönetim kendi referanslarını da akraba ise, yani yazar kendini solcu olarak tanımlıyorsa ve Yugoslavya, efendime söyleyeyim ee, sol renkler taşıyan renklerinin ...yoğunluğu tartışılabilir ama o renkleri taşıdığı için kendisini ona yakın hissediyorsa. Nasıl anlayacak? Bir paragraf okuyayım ben size. Faciaya devam edelim. Yani buradaki... ...şöyle söyleyeyim size. Bosna sekte yapılan katliamın kalem kağıtla yapılanı. Orada insanların canına... ...girdiler, kanına girdiler, insanları öldürdüler, burada da anlam öldürülüyor. Diyor ki... ...şöyle diyor, fakat akla hemen şu gelmesin... E, Osmanlı bir yayılmacı değil miydi? Öyle olmazsa imparatorluk olmazdı. Savaşlar yapmadı mı? Evet. Hangi ulusun, hele imparatorluğun tarihinde savaş yok, Han dersiniz de, bu neresini düzelteyim ben diye. Benim sık sıkla inanama ihtiyacı hissettiğim bir şey şudur. Ottoman Empire, Osmanlı İmparatorluğu ismi, İngilizlerin Osmanlı Devleti'ne taktığı bir isimdir. İmparatorluk, ki emperyal ile aynı kökten gelir, bu ...başka bir sistemdir, başka bir modeldir, başka bir siyasi yapılanmadır. Mesela Kanuni'nin, Fatih Sultan Mehmed'in yani büyük hükümdarların... ...şahsi kütüphanelerine bakın, daha doğrusu mesela bunlar kimleri biliyor, kimleri kendine örnek almış... ...hani böyle derler ya, mesela Saddam için ne diyorlardı? Stalin'i mi? Lenni'nin mesela kendine çok örnek almış gibi. Mesela Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, tarihte yaşamış ve kendisine imparator demiş kişileri biliyor. Örneğin, İskender'i biliyor. Fatih Sultan Mehmet, yönettiği milletin içinde, Hristiyanlar da olduğu için, mesela onlara ne demiş? Ben Müslümanların halifesiyim dediği gibi yani Müslümanların canı malı bana emanettir. Aynı şekilde Hristiyanların da yani şimdiki tabirle Hristiyan vatandaşlarımızın da canı malı bana emanettir demek için şunusu ben Hristiyanların kaiseriyim. Bakın bunlar çekinmemiş. Ama dikkatinizi çekeceğim. Bundan sonra belki dikkat edersiniz. Hiçbiri. Yani düşün o kadar güç var. Hani güç insanı sarhoş eder değil mi? Ama şu titizlik de var. Hiçbiri hiçbir zaman kendisine imparator dememiş ve dedirtmemiştir. Niye? Çünkü imparatorun şimdi tabirle etimolojisini ne demek olduğunu biliyor bu adam. Ben diyor benim yapılanmam emperyalist bir yapılanma değil. Benim yapılanmam Emperyalist, daha benim yayılmam emperyalist bir yayılma değil. Öyle olsaydı ben, her gittiğim yere Türkçe konuşturturdum, kendim Arapça konuşmaz ve yazmazdım mesela. Bakın, tehlikeli sulardan bahsettik. Şimdi, Niyaz geniş bir devlet varsa ortada, bunun imparatorluk olacağını, daha doğrusu geniş olan devletten imparatorluk dendiğini zannediyor. Yani büyük devletlere ne denir? Ee, çocuksu. Şöyle bakalım. Büyük devletlere ne denir? İmparatorluk. Bu seviyede. Cümleyin tekrar okuyayım size. Diyor ki fakat akla hemen şu gelmesin. Ee, Osmanlı bir yayılmacı değil miydi? Öyle olmazsa imparatorluk olmazdı. Ne alakası var? Ne alakası var? Şimdi ortada bir asalet varsa asabiyet de olmalı. Hani asil bir kadına yolda laf atıldığında en azından kaşlarını çatar. Tebessüm etmez. En azından kaşlarını çatar. Çantasını birinin kafasına geçirmezse bile başını dikleştirir. Bir asalet göstergesi ortaya çıkar. O yüzden Türkiye'de Öğrenimi tamamlamayayım. Boş verin. Müzik dinleyelim. Yoruldum çünkü ayakta konuşuyorum yaklaşık 40, yarım saat 45 dakikadır. Ne dinleyelim? Balkanlardan bahsettik, değil mi? çaldı. <Gülüyor> <Gülüyor>